11. Özellik Düşmana harp açılması Harp sanatında çok meşhur olan bir kural vardır. En iyi savunma hücumdur denilir. Kureyş Resulullah Aleyhisselam'a karşı savaş açmaya kararlıydı. Bunun üzerine ilk adımı Resulullah Aleyhisselam attı. Bunun için ilk senesinin tamamı Kureyş kafilelerine hücumla geçti. Resulullah Aleyhisselam tam sekiz tane akıncı bölüğü hazırlayıp savaşa göndermişti. Bunların hepsi Kureyş kafilelerini vurmak içindi. İçlerinden sadece birisi Kerz bin Cabir el-Führi'nin yaptığı hücuma cevap olarak gönderilmişti. Bu akıncı birliklerin gönderilmesi hicretin birinci yılının Ramazan ayından, hicretin ikinci yılının Ramazan ayına kadar sürdü. Bu akıncı birliklerinin komutanlarının hepsi muhacirlerdendi. Komutanların hepsinin muhacirlerden seçilmesi bu savaş için dört açıdan anlam kazanıyordu. Birincisi, ensarla yapılan antlaşma hakikatte Resulullah Aleyhisselam ve ashabını Medine'de korumayı içeriyordu. Bu akıncı birlikleri ise kafileleri Medine'nin dışında bastırıyorlardı. İkincisi, Mekke döneminde 13 sene boyunca ellerini bir şeye bulaştırmamakla emrolunan dava gençlerinin savaş için eğitilmeleri gerekiyordu. Üçüncüsü, Kureyşlilerin, Mekke'de baskı altında tuttukları muhacirlerin gevşek ve zayıf olmadıklarını, aksine, kendileriyle savaşa girmeden önce bir hesap yapılması gereken, etkili ve büyük bir güce sahip olduklarını bilmeleri gerekiyordu. Dördüncüsü, davaya karşı bu kadar hırçın bir tavır takınan Kureyş'in, yaptığı işin balinin çekmesi, acısını yudumlaması gerekiyordu. Müslümanların, Şam'a giden kafileleri yoluyla hayat damarlarına hakim olmaları dışında ticaret ve menfaatlerinin rüzgarın önünde olduğunu ve yaz yolculuğunun kendileri için neticesi çok vahim bir yolculuk haline geldiğini Kureyş'e bildirmeleri gerekiyordu. Bugün İslam devletini kurma yolunda ciddi bir şekilde ilerlemekte olan İslami hareket Tavut'a karşı olan savaşında onun yuvasına atılmalı, sistemini sarsmalı altındaki toprağı sallamalı ve kökünden söküp atmaya çalışmalıdır. İslami hareket, çıkışlarını yapabileceği ve kuvvetli oldukları yerlerde düşmana acı darbeler indirecek akıncı birliklerini yayabileceği emin bir yere sahip olmaksızın bunu başaramaz. İslami hareket zaman zaman bazı taguti sistemlerle sulh yapıp onların topraklarından savaşta çıkış merkezi olarak istifade etmek zorunda kalabilir. Bu merhalede Mücahit dava gençleri, mücadelenin en seçkin özüdürler ve savaşın ilk yakıtıdırlar. İslami hareket, şehit kafileleriyle iftihar etmektedir. Bu kafilelere ve akıncı birliklerine her gün yenileri eklenerek düşmanın kalbine en ağır darbeleri vurmaktadırlar. İslami hareket, Allah'ın katında saydığı bu yüce kahramanlık ve fedakarlıklarla iftihar etmektedir. İslami hareketin bu tip vakalarının hatırlatılmasındaki amaç, düşmanın azminin ve gücünün bu hareketlerle nasıl kırıldığını belirtmek ve gençleri düşmanla olan amansız savaşımızda bu mübarek kervanın peşinden götürebilmek ve bu sancağın ışığı altında yollarını bulmaya davet etmektir.